Altıncı konu, İkrimenin Müslüman olması ve Hazreti Peygamberin yüce ahlakına şahitlik etmesi, İkrime, Mekke'ye yaklaştığında Hazreti Peygamber sahabilere, İkrime size mümin ve muhacir olarak geliyor, sakın babasına küfretmeyin, çünkü ölüye küfretmek diriyi rahatsız eder ve o küfür ölüye de gitmez, dedi. O sırada İkrime hanımıyla cinsi ilişkide bulunmak istedi, hanımı ona izin vermiyor ve diyordu ki, sen kafirsin, ben Müslümanım. İkrim'e de, seni, nefsini bana teslim etmekten alıkoyan büyük bir şeydir, dedi. Hazreti Peygamber, İkrime'yi gördüğünde o kadar çok sevindi ki, yerinden sıçradı ve mübarek cübbesi sırtından yere düştü. Sonra Hazreti Peygamber oturdu, İkrime'yi de huzurunda oturttu. Beraberinde başı kapalı hanımı da vardı. İkrime, ey Muhammed, şu kadın bana haber verdi ki sen bana eman vermişsin, dedi. Hz. Peygamber, doğru söylüyor, sen emniyettesin, buyurdu. İkrime, peki beni neye davet ediyorsun ya Muhammed, deyince, Hz. Peygamber, seni Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın peygamberi olduğuma şahitlik etmeye davet ediyorum. Bununla beraber namaz kılacak, zekat vereceksin, dedi. Ve İslam'ın diğer hasletlerini teker teker sayarak bunları yapacaksın, dedi. İkrime, Allah'a yemin ederim, beni hak olan bir şeye davet ediyorsun, Güzel bir işe çağırıyorsun, Allah'a yemin ederim ki, sen bizi İslam'a davet etmezden önce aramızda konuşma bakımından en doğrumuz idin, iyilik bakımından hepimizden daha fazla iyilik yapıyordun, dedi. Sonra da, ben, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Rasulü olduğuna şahitlik ediyorum, dedi. Bu, Rasulullah'ı çok sevindirdi. Sonra, ey Allah'ın Rasulü, benim söyleyebileceğim en hayırlı şeyi bana öğret, dedi. Hazreti Peygamber, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve Rasulüdür dersin, dedi. İkrime, daha sonra, diye sordu. Hazreti Peygamber, ben Allah'ı ve burada hazır bulunanları şahit kılıyorum ki ben Müslüman, mücahid ve muhacir bir insanım, diyeceksin, buyurdu. İkrime bunları da söyledi.